Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamuslu Güreş programındayız. 94.9 Açık Radyo'da ee, kolektif kitaba teşekkürlerimizi iletelim. Ee, ee, Kamuslu Güreş Twitter adresimizi belirtelim. Ee, Gmail'de var. Efendim varolu var. Bütün, var. Instagramımız da var. İyi ve kötü de Sosyal gayet iyi kullanıyoruz değil mi? İyi ve kötü <gülüyor> de neredeyiz? De i̇yi ve kötü 8. programdayız. O kadar olduk mu ya? Oldu vallahi çok O kadar çok, çok kötülük geniş. problemi var ki... Ve kötülük ağırlıklı oldu aslında. Evet, ne yapalım? Geçmiş programlarımızı dinlemeyen, merak eden dinleyicilerimiz gerek Twitter'dan gerek Açık Radyo sayfasında programlardan bütün eski programlarımıza Kayıt ulaşabilirler. ulaşabilirler. Evet. Hatta bazı görsellerimiz de oradan hep yayınlanıyor olacak. Evet bir, bir böyle kabaca bir geçmişe bir bakalım dediğim gibi antik dönemden iyilik ve kötülük probleminden Dinden felsefeden dininden, felsefeden e, peşi sıra 2. Dünya Savaşı'nda kötülük kavramının değişmesinden sonrasında 11 Eylül terör olaylarıyla birlikte terör kavramına bakış açısının değişmesinden çevreye varana bayağı konuştuk haydi evet. değil mi? Ne kötülükler etmişiz evet. e, ağırlıklı. <gülüyor> İyiliğe de değindik ama daha çok ilk programlarda. Şimdi bu e, çevre başlığıyla e, bağdaşan e, bir şey paylaşmak istiyorum. E, sık sık kullandığımız e, bu iyi ve kötü başlığında Michael Shermer'ın iyi ve kötülüğün bilimi varlıktan basılan e, kitabında... Şöyle bir başlıkta var, biz sık sık Kerem'le e, saf kötülük mitinden bahsetmiştik. Öyle bir kötü yok yani, her hmm. zaman kendimize dönmeliyiz ya da sıradın insanın kötülüğü. Keza Michael Shermer diyor ki, saf iyilik miti diye de bir mit var diyor. Yani bu soylu vahşi insanlar... İşte, hmm. e, doğayla e, her zaman iç içi ve uyum içinde olan yerliler O güzel insanlar gibi bir başlık Bunun da saf kötülük miti kadar e, Doğru olmayan ve sorgulanası bir şey e, olduğu üzerinde duruyor e, Çünkü batı kültüründe kutsallaştırılan bir soylu vahşi bakışı var Bu aslında epik bir mit e, diyor Sherman. E, mesela Kurtlarla Dans filminde ya da Pocohentes'in hmm. e, kahramanlaştırıldığı Hatta çizgi film haline bile Disney tarafından getirildiği e, hikayelerde bu soylu miti söz konusu bu nasıl bir e, soylu vahşi e, doğaya saygılı işte gururlu bozulmamış hmm. yani yerli insan ilkel insan işte ya da eskiler gibi bir şey. E, Ayrıntıda zakla her şey ama. Ayrıntıda saklı şöyle e, çok belirgin bir örnek veriyor. Bunun gibi pek çok örnek var tabii ama e, Kanada'nın güneyinde Alberta bölgesinde. Çok severim e, o bölgeyi. Gerçekten. Health smash Inn diye bir bufalo av alanı var. Böyle e, kafa kırma e, gibi bir anlam taşıyor ve e, çok rahatsız edici bir hikaye içinde barındırıyor. Bu hep ekolojiye saygılı, hayvanlara saygılı diye anlatılan yerlilerin yaptığı bir toplu katliam söz konusu. Bu bölge aşağıya doğru bir rampa var. Geniş bir alan, bir V diyelim. Ve en sonunda uçurumla sonlanan bir bölge. Hı -hı. Şimdi yerliler e, eskiden e, tabi bufaloları avlamaları da gerekiyor. Yiyecekler. E, diyelim ki bütün kış için sadece 50 tane bufaloya ihtiyaçları var. Kurutacaklar etlerini vesaire. Hı -hı. Fakat e, öyle bir avlama söz konusu değil. Çok kolayına kaçıyorlar işin. E, tam böyle bir savaş taktiğiyle atlarıyla bufaloları ürkütüp oraya sürüyorlar. Hı -hı. Binlerce bufalo... ...rampadan aşağı koşuyor... ...gittikçe dikleşiyor o rampa... ...ve sonu uçurum... ...tabii öyle bir noktaya geliyor ki... ...durduramıyorlar kendilerini... ...çareleri evet, düşüyorlar, uçurum. ölüyorlar... Evet. ...ve orada binlerce... ...kafası... ...parçalanmış... ...paramparça olmuş... ...bufalo var... ...sabah tamam. sabah içimizi açtım... ...sen hep İtercihimi. öyle dersin ama işte iç açarak olmuyor... ...düzelmiyor bu işler... <gülüyor> ...bufalo avına son... vermiştim <gülüyor> ben... Efendim Daha da sertleşmemiz lazım... Şöyle e, tabi bu tekil bir örnek değil aslında. Yani çok daha önceleri e, tüketilen e, hayvan cinslerine baktığımızda bütün kıtalarda e, bazı büyük memelilere bunları hatta daha önce e, ele almıştık. Bir takım dev kunduzlar, kılıç dişli kediler, gliptodonlar ya da Amerika'da da çitalar, develer, aslanlar bir de varmış. Bir görünenlerle görünmeyenler de var bir yandan da işte hep böyle benim görünmeyenler... aklıma gelen... Yani görünmeyen derken şöyle işte atıyorum bir hep bahsettik ya geçen programda işte bir orman arazisinde atıyorum bir maden arıyorlar vesaire. Hı hı. Orada belki de bilmem ne türü hani yok oluyor atıyorum yani çok özel bir endemik bitki türü yok ah, oluyor. Tabii küçücük yani, yani evet, ya da bir böcek, yani. böcek türünü türü evet ama o böcek türü falan. falanca bitkinin gelişmesinde etkili mesela evet. döllüyor falan evet. gibi. O da bir başka bir bakış yani. Ya sonuçta bu e, harikulade vahşi insan miti diye bir şey yok korkunç kötü mite olmadığı gibi çünkü bütün gelişmiş primatlarda e, bir tür ahlak diyebileceğimiz e, ve iyiye doğru giden bir davranışla e, ahlaksızlık diyebileceğimiz ve kötüye giden davranış var yani bir arada e, burada güzel bir alıntı kullanmış insan e, gazabı, gazabı galiba ya değil mi? E, Evet orada yine kötü demiş oluyoruz sadece ama ya hem gazabı hem de bir yandan o gazabı yok etmeye çalışan bir sürü güzel insan da var. Ehlileştirmeye çalışıyorlar hikayeyi değil mi? Evet yani. yani... Şiddetten arınmak için sanırım hani böyle kültürün vesaire bize dayatılan, dayatmakla birlikte genlerimizden gelen... Kültür, kültürümüzden gelen hikayeyi birleştirip kendimizi ehlileştirerek bir yerlere varıyoruz gibime geliyor i̇şte ehlileştirebildiğimiz ölçüde varıyoruz hatta güzel söyledin bu sözcüğü programın sonunda bir çözüm ya da öneri noktasına da varmayı düşünüyoruz Kerem'le buradan bağlarız o konuyu şimdi Alexander Sojenissi'nin bir alıntısını kitap vermiş aynen okumak istiyorum Demiş ki Sojenis'in ''Keşke sadece bir yerlerde sinsice kötü şeyler yapan kötü insanlar olsaydı ve sadece onları geri, kalanı, geri kalanımızdan ayırıp yok etmek gerekseydi. Ama iyi ile kötüyü ayıran çizgi her insanın yüreğinden geçer. Kendi yüreğinin bir parçasını yok etmeyi kim ister?'' Yok etmek Şimdi, gerekseydi de ne demek istedi acaba? Ya <gülüyor> şöyle bir şey o e, bir kötü var işte bu tam da bu saf kötü mitini ele alıyor. E, o Öyle bir kötü olaydı o kötüleri yok ederdik yani ama her insanın içinde hem iyi hem kötü var. Sovjet'in e, bunu e, Sovyet kulaklarındaki o çok kötü şartlar ve korkunç olaylarla ilgili bir yazının içinde kullanmış aslında. Yok ederek kötü olmuyor muyuz bir yandan da? Oluyoruz tabii ki ama bu kötülüğü yok ederek değil herhalde. Fakat tabii bu şey bir döngü. Bu döngüden dolayı da biz 8 programdır bir türlü iyilikle kötülükten <gülüyor> <Bitiremedi>. çıkamadık <gülüyor> Kerem'le. Çünkü ne Ya Bize Bitmiyor. göre kötü olan acaba kötü mü? O tartışmayı yapmadığın anda... ...birçok insanın gerekçelendirerek... ...yok ettiği şeyler... ...söz konusu oluyor. Sıkıldı mı acaba? Sıkılmadılar S bence. Bir, bir, şey, bir mail atın bir şey yapın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya deme şimdi kötü bir şey atarlar belki. Efendim, efendim buradan açıyoruz. bilime geçiyoruz. Elime geçelim ya. Geçelim mi Allah'a? Geç geç canım benim. Şimdi... E... Biz programlar boyunca e, iyilikle kötülükle ilgili çeşitli tanımlar yaptık. Yapılmış tanımları paylaştık. Fakat yüzyıllar içinde kötü dediğimiz şeyle ilgili e, psikoloji ve e, psikiyatri ilimlerinin gelişmesinin ardından başka bir noktaya varılıyor. Yani... E, bazı cinayetler, öldürmeler, yok etmeler çok eski yüzyıllarda kesin kötülük olarak değerlendirilirken artık bazı ruhsal bozuklukların, layoutta işte beyindeki nöronlardaki, hormonlardaki bazı sorunların psikiyatrik hastalıklardaki evet. yani bilimle birlikte tanım genişlemesi geliş, e, kategorize edilmesiyle birlikte hikaye biraz daha da değişiyor değil evet. mi? Evet. Yani kötülüğün yerini deliliğin aldığı zamanlar oluyor evet. diyebiliriz. E, şey örneği verilmiş gene aynı kitapta bu John Hickley'nin bir Regan suikastı vardı. Hatta Jodie Foster'a aşık aşkını ispatlamak adına bir suikast yapması gerektiğini düşünüyor. Ve e, mahkemede e, çeşitli bilim adamların doktorların da devreye girip adamı da ayrıntıyla incelemeleri sonucunda e, hapse değil e, akıl hastanesine gidiyor hatta akıl hastanesi bile sonra ev hapsine e, gözetime dönüyor burada e, akıl sağlığı ve irade sözcüğü devreye giriyor yani iradeli olarak yaptığımız seçimler kötülük irade dışıysa başka bir tanım almaya Tabii psikiyatrik rahatsızlık oluyor, nevros, nevros değil psikoz oluyor daha çok. Evet nevroz hafif hepimizde var oldu seninle. Hepimiz nevrozuz ya. Allah şükür. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun ben bilimle ilgili son şeyimi söyleyeyim sonra mı paraya son geçsek bilimle ilgili ben de son var aslında. Hadi bakalım. Efendim, Horge e, Molun 2002 yılında e, arkadaşlarıyla beraber yaptığı e, bir takım bilimsel araştırmalarda e, manyetik rezonansla da görüntüleniyor beyin e, bu esnada. E, bir takım ahlaki duyguların e, insanın e, prefrontal loblarında ve şakak loblarında bir de amigdalasında e, hareketlenme yaptığı e, tespit hmm, ediliyor. Bak, Bu şu hı. anlama geliyor. Evet, Sonuçta buyurunuz. bilimi bilmek zorunda değiliz e, tıbbı. Yani ahlaki davranış, ahlaki davranışla ilgili bir e, seçim ...birlikte olma, dışında olma gibi şeyleri içeren e, bir şeyler yapılıyor. E, bu ahlaki davranış beynin hem duygusal hem de akılcı kısımları tarafından yönetiliyor. Bunu gösteriyor. Hmm. Bu lobları ve amigdalayı harekete geçiriyor oluşu. Ne güzel dedin. Onu paylaşmak Bir şarkı hissedin. arası verelim. Lütfen. E, şarkımızı, Bad, da, evet, şarkımızı da Ömer, Ömer tavsiye etti. <gülüyor> aldık. Bad Bad, Leroy Brown, e, Jim Croce. I ain't Tekrar merhaba. Devam ediyoruz. Kaosla güreş, iyi ve kötü programımızın son aşamasındayız artık. Evet. Biraz da sanata bakalım dedik. Sanatta masallar var değil mi Didemciğim? Evet. Iyi Orada kötü salt. Ne? Hani Çok. salt iyi, salt kötü. Evet. Bizim aslında programlardır karşı durduğumuz salt kötü ve salt iyi masallarda var. Polyana'nın kötü olabileceğini düşünebiliyor muyuz mesela? Polyana masal değil tabii ama Hı -hı. E, hani bu Pamuk Prenses'teki yok Sindirella'daki e... Polyana dedim ya. Pamuk Prenses diyecektim. Ha, evet. Pardon. Peki tamam. <gülüyor> Efendim e, bu, bir masaj ama ne masajı ya mesaj <gülüyor> program 8 olunca böyle iyice kötüleşmeye başlıyor Karıştık ya e, mesaj amaçlı e, olunca e, bu biraz romantik yaklaşımlı e, keskin iyi ve kötüler aynı zamanda kötü çirkin de oluyor e, baya çirkin oluyor yani, değil mi? karşı çıkan e, bir takım şeyler var tabi e, bu e, işte e, modernleşirken zaman e, masalları da e, irdeleyen onlarla e, alay eden ...yaklaşımlar da oluyor ama... ...çizgi film de biraz masallara paralel bir gidiş içeriyorlar. Ee, gargamel. gargamel gibi. Gargamel çok ee, sevimli bir yandan ama bana öyle gülün edensin. <gülüyor> gene de işte böyle çerçeveleri çizilmiş bir kötü ama. bir evet. o e, kötülük şirinlere yapıyor. kötülük yapma amacı. Kedisi neydi? Kedisi de birlikte. Azman, o, azman evet. Azman hep şirinlere kötülük yapıyor. İşte bir iskeletor tiplemesi. Filmlere doğru gidersek. Tecavüzcü İçin coşkun. Hani, e. İçin Çam'da çok bilindik hani iyi roller kötü roller ayrılmıştır keskin hani ne bileyim aklıma gelen Nubar terziyan var, değil mi? Çok iyidir. Yani ben kötü olduğunu hiç görmedim. Hulusi Kentmen de öyle. Kentman. İşte Kemal Sunal öyledir biraz. Kemal Sunalın kötü filmini hiç hatırlamıyorum ben. Evet, o iyi biridir. Ona da ne aptal yaftası yani? böyle bir yafta ee, yapıştırma halinde. Evet, yani bazen gidiyor. böyle uyanık oluyor falan ama kötü değil asla yani. Evet, kötü değil. Bir ee, de kötüler var. Kötüler var. O da Erol Taş var mesela. Garibim hani o kötülükleri yüzünden filmlerdeki ee, bayağı ha, bir... Başına da değil tabii, mi? Tabii tabii çok gelmiştir. dayak yemiştir. <gülüyor> İlginç. Bilal İnci var işte. Turgut Özatay. Kadınlardan Ali Erona. mesela evet, yani, Suzan, Suzan Avcı. Evet. Neriman Köksal falan. Evet. bir fotoğrafı paylaştım Twitter'da. Aa, evet. Geçen programın... Ee... Kayıt resmiydi o galiba. Evet. Türk sinemasında kötü yapılan kadınlar şeklinde bir başlıkta. E sonuçta biraz da vampı da kötü olarak değerlendirme söz konusu. Sarışın evet. kötü, vamp kötü. Evet. Çok eğlenen kadın kötü gibi bir takım <gülüyor> <gülüyor> feministlerin doğal olarak kızacağı evet. bir yaklaşım var. Yani bir kötülüğün hani çeşitli... ...kategorilerine vardık diyelim hani... ...çeşitli açılardan baktık da diyebiliriz... ...işte savaş... da bir hani kötülük... ...dediğimiz zaman... ...sinemada özellikle Hollywood'da... ...savaş filmleri... ...furyası oluyor yani ister istemez... ...yani birçok film var değil mi... ...işte aklımıza gelen işte ne var... ...Kıyamet... var evet işte ...Full Avocado Metal Jacket var... var. Evet, ...Şindarın Listesi... Erine ...İnce Kutarma, Kırmızı in, Hat... Evet, in Red Line... Müfreze diye bir film vardır. O çok iyi değil mi? O da Hı -hı. evet. Yani şey tabii bu filmlerdeki bakış da bizim programlar boyunca ele aldığımız başlıkları içeriyor. Yani bir ince kırmızı hattaki o savaşta ya da müfrezedeki var olma ve neden buradayımı düşünme haliyle Hı -hı. E, bazı filmlerdeki direkt kötüyü parmağıyla gösterme Hı -hı. veyahut da falanca ülkenin askeri olunca iyi ve kahraman olma, öbürünü öldürme hakkının e, seyirci tarafı alkışlanması hali arasında bayağı bir e, farklılık var diyebiliriz. Evet. Edebiyatta işte Holok hani bu e, bahsettiğimiz olgularda Holokost dönemi ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, yani fiilen bir Holokost edebiyatı da oluşmuş yani. Onların evet. örneklerinden hem filmde hem edebiyatta. Yani edebiyatta. Evet, işte kim var örnek e, Isaac Bashevis Singer ee, olabilir örnek verebiliriz ee, bu Mouse çizgi romanı var evet, meşhur Artur ee, ondan bahsedebiliriz belki i̇şte ...Şimdiler'in listesi en bilinen filmlerden ama çok fazla sayıda hmm. e, film var e, bu evet. konuda Avdonun meşhur bir laf var işte Auch, Auch, Auch, Aus, Auschwitz Auschwitz sonra sanat yapılabilir mi demiş ee, ama evet. o da böyle gönderme yaparak ama yapılmış yani yapılmaya daha da devam edecek muhtemelen. Evet orada da şey devreye giriyor hani belki daha çok söz hakkı olan ya da kapitali elinde bulunduran eski mazlumun şimdi hikayesini daha çok anlatabilme hakkı ve zamanı ve imkanı var gibi bir durumda doğuyor. Hı hı. Sinemada ödüller var onlardan biraz konuşabiliriz yani işte bizim adımıza en iyiye karar veriliyor. Gerçi ama ha, jüriler evet. tarafında en, en, en, en iyi en kötü film En kötü pek değil gerçi en kötü o da de var Var var gerçi evet, Bayağı bir ödüller işte. var yani sinemada değil sadece işte e Edebiyatta, edebiyatta da yani da Hepimizin yani. bildiği şiirde Bilimde var işte en iyi işte yılın Bilim ödülü vesaire yani. Burada gene tartışılır bir şey devreye giriyor Tabi yani kime göre iyi ve kötü Evet bir takım <gülüyor> jüriler var ama artık Bu çok tartışılıyor Hatta <gülüyor> bazen ilişkilerin devreye Girdiği ya da hep aynı jürilerin olduğu Yaptığı, ...yahut Hı. da işte... ...her zamanı e, tartışılacak... ...zamana göre Ödülü değiştiği... ...ödülü hak edene verilmediği bilmem evet. ne... ...özellikle Oscar'larda... Gün, ...gündemdeki... E, ...olaya göre hani... ...bazen işte ödüllendirilme yapıldığına tabii dair tabii. hani... ...Oscar'da çok şeye dikkat ediyorum ben zaten... ...böyle bir gerçekten... ...iyi sayılabilecek... E, ...önemli bir mevzuyu içeren... ...incelikli küçük bir nokta üzerinde... ...dönen bir filme... ...ödül verilebilirken... ...bazen de tam anlamıyla... Şaşa, kalabalık kadro, arkada şarkı var ya da çok duygusallık gibi öbürüyle hiç uyuşmayan bir şey. Yani biz hep görecelik kavramına vardık Kerem'le. İyi de de kötü de de. Sanatta da bu var. Ben hemen Oscar Wilde'dan çok bahsetmiştik ilk programlarda. İki alıntısını okumak istiyorum. Çok denk düştü. Bir tanesi şu. Sanatta iyi niyetlerin en küçük bir değeri yoktur demiş Oscar Wilde. ...tüm kötü sanat yapıtları iyi niyetlerin sonucudur. Hmm. E, buna çok paralel başka bir sözünü hemen e, paylaşmak istiyorum. Zaten bu sözü derken e, de profundisten e, alınmış e, bu alıntı. E, öbürü de sanatçının ahlaksal bağlılıkları yoktur. Paletteki renkler bir ressam için neyse iyilik ve kötülükte bir sanatçı için... ...odur demiş. Hmm. Kendisi de sanatta yaptığı ve söylediği şeylerden dolayı... ...özellikle Dorian Gray'in e, hmm. yasaklandığı ya da hakkında bir sürü suçlama olduğu dönemde söylediği bir şey bu. E, iyi ve kötü diye bir şey yok. Sanatçı olduğu gibi sunar ve söyler. Hmm. E, a, benim aklıma şimdi hızlıca hep sanattan bahsedecektik ama bir gazeteciler de geldi... Yani gördüğünüz söylemenin kötülük olarak değerlendirilmesi gibi bir şey söz konusu Evet doğru diyorsun. Bunu eleştiriyoruz Resimde Bad Paintings diye bir akım var Bunu da bu ara yakaladığım sözcüklerden biri Plastik Sanatlar Sözlüğü hmm. diye bir sözlük Özkan Eroğlu'nun evet. Böyle bir müzede var yanılmıyorsam sadece kötü evet. eserlerin Öyle e, mi? sergilendiği Adını şu an hatırlamadığım için e, yanlış söylemeyeyim ee, ...araştırıp Twitter sayfamıza... ...koyabiliriz hemen. Evet. Ee, ben... E, ...edebiyat ve sinemadan... E, ...söz edilmişken... E, ...şöyle başlıklar... E, ...nota almışım... ...onları paylaşmak istiyorum. Şimdi bir... E, ...kötü gibi görünüp o kötülüğü... ...tartışılır kahramanlar var. Yani mesela e, Joker gibi... Batman'deki veyahutta da... E, Darth Vader gibi Star Wars'taki yani Hı -hı. onun Anakin Skywalker'dan nasıl Darth Vader oluşunun hikayesini gördüğümüz zaman... Geçişken bir hal var en azından evet. o anlamda daha insani yani. Ya sebep sonuç ilişkileri düşündürüyor bize. Hı -hı. Ee, Gollum var Güzüklerin Efendisi'ndeki aslında evet. hırsını ve bir şeye düşkün oluşunu anlama noktasını bize götüren... Ee, keza e, kötülüğü desteklenen kahramanlar var İlk programlarda biraz bahsetmiştik bundan sanki Hı -hı. Ee, Yani gerek çok karizmatik durduğu için e, Gerek kendisine daha önce kötülük yapıldığı için Kötülüğü haklı kabul edilen Mesela Kill Bill'deki kahraman Hı -hı. Ve bunun gibi e, işte ailesine ya da yakınlarına bir zarar verildiği için Ya da kendisine sonra işlediği cinayetler meşru kılınanlar var bu Bad paintingsten bahsettim ya onun birkaç evet. örneği vardı işte arıyordu, James evet. Al Albertson, Eduardo Cofillo, New Museum Org diye bir site var orada Bad Painting örneklerine rastlayabiliriz. 80'lerde özellikle Avrupa ve Amerika'da bayağı etkili olmuş. New kötü Museum olmak. Org. Evet New Museum Org kötü olmak isteyen bir bu resim kabalığı ve bayağılığı içeriyor diyor. Gerçekten ben de inceledim. Ee, hayli ilginç. Bana pek estetik geldi aslında ama. Gerçekten. Hoşuma gitti. <gülüyor> Dinleyicilerimize tavsiye edelim. Bir de sanatta şiddetin estetize edilmesi hali de var. Evet. Ee, onunla en belirgin hallerden biri Marinetti. Filippo Tomasso hmm. Marinetti. Işte. Futurist. futurist, Orada özellikle savaşa, savaş aletlerine, Bir övgüler övgü. düzen şiirleri var. Aynı zamanda İtalyan faşist Partisi üyesi de e, evet, ettim. fütürizmin öyle bir... E, ...tam zıt... E, ...şeyleri savunduğu... ...hem edebiyatta da hem resimde de... ...uzantısı olan bir şey var. Şimdi sanatı en son uzay yoluna... ...bağlayarak tamamlayacağız demiştik. Bağlamak bir bakalım. kötülüğü anlamaya çalışan... ...pek çok eserde var. Yani William Golding'in... ...Sineklerin Tanrısı gibi ya da... ...Dostoyevski'nin Suç ve Cezası gibi... Kieślowski'nin Ölüm Üzerine... ...Küçük bir filmi gibi... E, ...bu kötülüğü anlamaya çalışmanın... ...sonunda biz... E, Dedik ki bir çözüm, öneri ya da nasıl, ne yapalımla ilgili de bir şey söyleyelim. Uzay yolunun eski dizilerinden bir tanesinde çok savaşçı, yok edici bir uygarlıkla karşılaşıyor Atılgan ekibi. Aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Çok kısa bir diyalog. Onunla ona erdirmek istiyoruz programı. Kaptan Körk konuşuyor uzaylı. Diyor ki uzaylı barış mümkün değil görmüyor musunuz diyor. Biz kendimize itiraf ettik katil bir türüz. İçgüdüsel bir şey bu siz de aynısınız diyor insanoğlu olarak. Kaptan Körk'ün cevabı düşündürücü. E, tamam diyor içgüdüsel bir şey kabul ediyorum ama diyor içgüdüyle savaşılabilir. Bizim de diyor ellerimize bir milyon yıllık bir vahşiliğin kanı bulaşmış insan türü olarak. Ama buna bir son verebiliriz. Katil olduğumuzu ama öldürmeyeceğimizi kabul edebiliriz. Gereken tek şey budur kaptan ee, gereken tek şey şu öldürmeyeceğimizi bilmek evet. gayet güzel bir son oldu bence evet, yani kötülük var insanın içinde var ama yüreğine diline sağlık, sağlık diyerek diyorsun. herkese iyi haftalar dilerim iyi ve kötü programımız burada sona yeter artık canım yeter <gülüyor> <gülüyor> pek çok sözcüye vardık hepsine twitter adresimizden ulaşabilirsiniz evet, eski programlara da ettiysek, affola, affola efendim Bayağı uzun bir süreçti hoşçakalın Sevgiler.